Yavaş yavaş yüzü alt üst oldu, eli ayağı titremeye başladı. Andreyi sevgili eşini, nişanlısını babası sevmişti, babası öldürmüştü. Okumayı bitirdikten sonra bir tür sersemliğe gömüldü. Sonra korkunç sıkıntılar çöktü üzerine. Katil oğlu. Bu sözcüklerin alnını kızgın demirle damgaladığını duyar gibi oluyordu. Utancından sonra yaşayamazdı. Hemen o gece ölmeye karar verdi. Ama itiraf konusunda ne yapmalıydı? Bulduğu bu belgeyi açıkta bırakırsa kendi babasının muhbiri olacak, yok ederse onun yerine bir suçsuzun işkencesinin sonsuza dek sürmesine neden olacaktı. Nasıl olursa olsun François Charles iğrenç bir role yargılı görünüyordu. Yalnızca her şeyi yeniden ilk duruma getirme yolu kalıyordu kendisine. Böyle edilgen davranınca Giz'in ortaya çıkarılmasını, babasının benimsediği tam rastlantı toplamının yönlendirmesine izin vermiş olacak, Giz gene değişik onur surlarının içinde kalacaktı düşüncesi bunalımlarının içinde şimdiden içlendiriyordu kendisini. François Charles bir bilinç kuşkusuyla günün birinde tutumunun öğrenilip yargılanabilmesini isteyerek itirafın altında boş kalan yarım sayfa üzerinde önce korkunç akşamanın olaylarını sonra nedenlerini göstermekten de geri durmadan açılmaların yeniden kefenlenmesine ve kendini öldürmesine ilişkin tasarılarını belirtti. Belge böylece tamamlanmış olarak yeniden afiş mücevhere konuldu o da kapatılıp yatay olarak içi kadife kaplı kutuya konuldu. Sonra François Charles, Saint-Marc Lomo'nun kitabını gene yerine koyup taş tahtayı sildi. Kuru kafayı hep zayıf başlığıyla donanmış olarak şöminenin ortasında cam fanusunun altına yerleştirdi. Hemen arkasından oturduğu yerin ıssızlığı nedeniyle önlemliliğin her zaman taşımasını gerektirdiği dolu tabancasını cebinden çıkararak yeleğini açtı ve yüreğinde bir kurşun cansız yere düştü. Silah sesini duyanlar koşup geldiler. Ertesi gün haber çevrede büyük patırtı uyandırdı. Oğlunu haklarına kavuşturma düşüncesine sımsıkı sarılmış olan Pascal Enfuketo, Andre'nin öldürülmesiyle hiç kimsenin açıklayamadığı intihar arasında gizemli bir bağıntı bulunmasından kuşkulandı. Basındaki yazılardan Kantorelin ölülerden neler elde ettiğini bildiğinden mantık uyarınca François Charles'ın yapay olarak canlandırılınca kendisi için tüm ötekilerden daha çarpıcı olduklarından kimi olguların kendini yok etmeye yönelttiği ve hiç kuşkusuz Thierry'nin davası açısından değerli açınlamalarla dolu dakikaları yeniden yaşaması gerektiğini düşündü. Ateşli girişimlerle her yanda düşüncesini yayarak skandal tehdidiyle Phuketö olayının yeniden elde Alınmasının sıkıntı verici olasılığı karşısında ürperen yakın akrabaların direnmesine karşın adalete ek bir bilgi edinmek amacıyla cesedin Meo'daki evden, evde mühürlenmişti, Solus'a taşınmasını kabul ettirdi. François Charles, kantorelci hazırlanınca birden düşüşünün acılı bir son devinisinin de belirttiği gibi, yeniden doğmak için yaşamının son anlarını seçti. Bu son anlarda tutumunda her şey bunu göstermekteydi. Hiç kuşkusuz sürekli yalnızdı. Bu olguda daha sonra intihar eden herhangi bir kimseye bunun hiçbir öyküsünü anlatamayacakken doğrudan bilgi sağlayacak hiçbir sözler kaynak umudu bırakmadığından tümüyle yeniden kurulmalarını çok güçleştiriyordu. Kantorel cesedi bulmuş olanlardan ilginç olayın hiç değilse tam nerede geçtiğini kesinlikle öğrenince öznesinin tüm adımlarını ve devinilerini matematiksel olarak not edip Meo'daki eve gitti, burada mühürler onun için kaldırıldı. Çalışma odasına gelince notlarıyla biraz da mantığıyla François Charles'ın önce şömineye doğru yürümüş, burada ölü avukat başını almış olduğunu anladı. Dikkati bu nesneye yönelince uçsuz bucaksız bilgisi eski İskandinav harflerini de kapsayan Kantorel, başlığın kenarını kaplayan göstergeleri hemen tanıdı, bunlar da şaşırtıcı bir biçimde alındakilere benziyormuş gibi bir izlenim edindi. O da can fanusu kaldırdı, çizili kemik yüzeyinde gerçekten eski İskandinav harfleri sunduğunu yakından gördü. Çok geçmeden kendi eliyle cep defterinin üzerine Fransızca harflerle geçirilmiş olarak yöneltici sözcükler gözlerinin önündeydi. François Charles'la aynı yoldan giderek cesedinin davranışları konusunda durmamacısına başvurduğu kesin notları işini kolaylaştırmaktaydı. Kantörel sonunda itirafa ulaştı, babanın uzun açıklamalarını ve oğulun acıklı ekini gözleri sevinçle parlayan Pascal'in Fuketö'ye tümüyle okuduktan sonra adalete verdi. Thierry'nin davası biçimsel bakımdan kısaca yeniden ele alındı, kürekten döndü, özgürlüğüne ve onuruna anıyla, şanıyla yeniden kavuştu. Pascalen François Charles'ın yapay dirilişinden dolayı kantörele teşekkür etmek için söz bulamıyordu. Bu iş olmasa çözülmeleri... Kurban oğul için kurtuluşun tek yolu olan ünlü kafatası yazıları belki her zaman için olmasa da daha uzun zaman göze çarpmayacaktı. Kalıtçı akrabalar kendi kanlarından birinin elinden çıkmış olan başkaldırtıcı cinayetle ilgili her şeyden tiksindiklerinden kantorelden katilin oğlunun hor görülen cesedini istemekten geri durdular. Meo'daki köşkün içindekileri açık artırmayla sattılar, köşkü de hem eski hem de üzülmeye değmezdi, utanç içinde tümden yıkılmaya bıraktılar. Kantorel gerçekten de yaşamının kesinlikle en belirgini olduğundan François Charlin seçimine konu olmuş sahneyi kurmak isteyerek satışta François Jules'ün odasının içindeki her şeyi satın aldı neredeyse. Böylece buzlukta ortamı yeniden oluşturabildi. Eksiksiz olarak tıpkı basımını yapmış bir gazeteye göre yazının ve imzanın iyice benzetilmesini söyleyerek eki dışarıda bırakıp korkunç itirafı mücevher afişte yer alacak güvercin kağıtlarına kopya ettirdi, birbiri ardından kullanmak üzere son yapraktan birçok örnek istemeyi de unutmadı. Bu yaprağın her denemede ölünün dolduracağı yarın bir boş sayfa sunması zorunluydu. Bundan sonra ne de olsa mutluluklarını borçlu oldukları edimleri izlemekten bir türlü bıkmayan Pascal'in ve Thierry'nin ricası üzerine ölü François şarlı, acıklı son akşamına birçok kez yeniden başlamak zorunda bıraktı. Kantorel'in bir yardımcısı kürklere bürünmüş olarak sekiz ölünün zorunlu vitalyum tıkacını koyuyor ya da kaldırıyor, gerekince düzenli olarak bir özneyi yeniden uyuşturmadan ötekini canlandırmaya özen göstererek sahnelerin kesintisiz olarak birbirini izlemesini sağlıyordu. Biz ustayı dinlerken alaca karanlık başlamıştı. Üstat bizi dik bir patikaya götürdü. 10 dakikalık bir tırmanmadan sonra küçük bir taş yapıya dek geldik. Yapının yukarıdan uçsuz bucaksız ormanlara dönük ön yüzü, yalnızca som altın topuk demirli, çok paslı bir geniş parmaklıklı kapının kapalı duran iki kanadını kapsıyordu. Duvarlar arasında çıkışsız, ışıksız, basitçe döşenmiş tek ve geniş bir oda uzanmaktaydı. Bir şövalye üzerinde bitmemiş bir tuval şafağın açık yerincesi olarak soluk bir çevrenin ardında uçları kanattığı bir sürü bağın sürüklediği ışıktan bir kadını göstermekteydi. Kantorel kısa açıklamalarla odanın ortasında Lucius Egrozard adında birini gösterdi bize. Bir yaşındaki kızının tepinerek dans eden bir katil topluluğunca iğrenç bir biçimde ölünceye dek ayaklar altında çiğnendiğini görünce birden delirmişti. Birkaç haftadır Locus Solus da bakım altındaydı. Dipte bir bekçi kımıltısız durmaktaydı Saçı iyice dökülmüş olan Lusius bize sol yanını göstermekteydi Mermer bir masanın üstüne yandan oturmuştu Masanın üstünde bize yönelik bir tür ocağın çıkıntıdan yoksun iki ızgarası vardı İkisi de kızgın kömürlerle donanmış bir sac levhanın kıyılarına sınırını hiç geçmeyecek biçimde koşut olarak vidalanmıştı Deli bir metre uzunluğunda ve yarım metre genişliğinde gri bir döşemeli kumaş parçasını ızgaraların üzerine bir köprü gibi atıp yanmaya yol açacak her türlü dokunumdan kaçınarak iki ucunu karşı karşıya bize göre önden ve arkadan hafif eğimle inen bir kuşakla çevrili üst alan iyice gerilinceye dek kaydırdı. Lucius, masanın bir köşesinde uğursuz bir serseri topluluğunu andıran birkaç santim büyüklüğünde çok güzel işlenip boyanmış, 12 kauçuk adamı kare yüzeyi sayısız ince ve sıkı delikten sıcak havayı geçiren kumaşın üstüne koydu. Kolaylıkla havalandıktan sonra ayaklarının içine konulmuş bir ağırlık yardımıyla ayakta durdular. Çok geçmeden de parmaklarını kalbur kumaşın üzerinde gezdirip duran delinin gönlüne göre dolaşmaya başladılar. Bir an omuzlarına ya da karınlarına dokunarak kendilerini hemen eksenlerinden uzağa atanlar dışında tüm dikey akımlardan yoksun kalınca şu ya da bu heykelcik ilerliyor ya da geriliyor. Sonra yukarısında her türlü engel kalkınca yeniden üst düzeyine dek sıçrıyor ve Bu oyunun yenilenmesinden canlı bir jig dansı sıçraması kazanıyordu. Bir başkası her türlü karşı akımın ortadan kalkmasından sonra çıkıntılı bir yanına, eline ya da dirseğine teğet olarak dokunan kimi akımların etkisi altında kendi ekseni çevresinde dönüyordu. Yakın olanı bize sırtını dönen altışarlık iki koşut sıra biçiminde karşı karşıya dizildikten sonra hava bebekleri Sir Roger de Coverle adıyla ünlü oyunu yerleşik biçimiyle oynadılar. Lucius parmaklarını döşemeli kumaşın sabırlı incelemelerle yetişmiş büyük virtüoz olarak kullandığı eşsiz klavyenin üzerinde dolaştırarak her şeyi tek başına eyleme geçiriyordu.